Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah emma ba'd fe inne aslaqal hadithi kelamullah ve khayral hadi hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şarral umuri muhdathatuhah ve kulle muhdathatin bid'a ve kulle bid'atin dalala Bir arkadaş sevdüğüm bir kardeş çok aziz bir kardeşim bir rica etti benden dedi hocam eee Rica etsem bu Kadir gecesini, e, Kadir gecesi gelmeden önce Kadir surasını ben bizim için tefsir eder misin? Aslında Kadir surasını tefsir etmek kolaydır, çok zor değil. Ama e, e, çok e, şeyine inmek, püf noktasını yakalamak o zordur. Bu ikincisi İkincisi biz tefsir ederken yeni bir şey getirmez. Mevcud olan alimlerimiz, selef alimlerimiz hepsi bu tefsir yazılmış. Biz sadece kendi edebiyetimizden bir şey aktaracağız. O arkadaş çok sevgili bir kardeşim olduğu için kırmak istemedim. Onu isticap ettim. Adını da vermeyeceğim. Çünkü ecir onun için daha kat kat fazla olsun inşallah. Evet. Kadir Suresi'ni inşallah başlayacağız tefsirine. E, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Kadir Suresidir. Kadir Suresi Kadir Suresi tertip olarak Kur'an-ı Kerim 114 suradır. Kadir Suresi 97. suresidir. Ayetleri 5 ayettir. Kelimeleri 30 kelime var içinde. Harfleri 110 harftir. Nerede indi Kadir surası? Alimlerimiz bu konuda ihtilaf ettiler. Bir kısmı dedi Mekke'de indi, bir kısmı dedi Medine'de indi. Yani bir kısmı diyor ki bu sura Mekkidir, bir kısmı medenidir. Hicretten önce inen suralara Mekke derler, hicretten sonra inen suralara medeni derler. Alimlerimiz bu konuda ihtilaf etti. Bir kısmı dedi Mekke'de indi, bir kısmı dedi ilk ayettir Medine'de inen. İlk suradır Medine'de inen. Ee, ama racih olan e, alimlerimize göre bu sura Mekke'dir. Mekke'de inmiştir. Hicretten önce inmiştir. Çünkü hicretten sonra bazı suralar Resulullah Mekke'ye giderken indi o medeni sayılır. Çünkü hicret ortayı e, ayırıyor. Evet ismi olarak Kadir Gecesi olarak tevkifidir. Tevkifi ne demektir? Yani nascam belirlendirilmiş? Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adını koymuş. Cibril aleyhim aleyhisselam vasıtasıyla. Yani Allahu Teala'dan tarafından bilindirilmiş. Bazı şuraların adı sahabeler tarafından bir kısmı ama birçoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından koylurmuş. Bu da Kadir şurası da odur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından koyululmuştur. Tevkifidir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş bu ad, bu isim ee, şeydir. Kadir surasıdır. E, Kadir surasının e, önemi nedir? Kadir surasının önemi e, e, Kadir gecesini tazim surasıdır. Bu, bu surada e, zikredilir. Kadir gecesinin önemi vasfı var. Neden önemlidir? Kur'an inmiş. Ee, bu, bu bu Kadir gecesini e, azim bir gecedir, şerefli bir gecedir. Bunu anlatıyor. genel ı Aralak. E, Kadir gecesi e, büyük bir azim gecedir. E, ondan dolayı bu surada azim bir suradır. Diğer suret Kur'an. Kadir gecesi hakkında, fazileti hakkında Hiçbir sahih hadis yoktur. Hiçbir, hiçbir sahih hadis gelmemiş Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bazı uyduruk hadisler var. Bazı çok zayıftır. İşte Kadir Gecesi'ni için böyle yapsa böyle olur. Bazı suralar hakkında fazileti hakkında Kur'an-ı suraları hakkında sahih hadisler var. Onlardan amel etmeye biz mükellefiz. Ama Kadir ile ilgili hiçbir hadis sahih yoktur. Mesela bir hadis diyor ki: "Men kara suretil kadri a'ta min el ecri kimen savama Ramazan ve ahya leylel Kim Kadir, kadir suresini okusa kim Ramazan ay, ayını orucu olmuş, yen yani Kadir gecesini ihya onun ecrini alır. E, şeye bakıyoruz, e, hadis uyduruktur. Hadise alimler uyduruk diye tehkik, muhakkik alimler uyduruk diye isimlendirilmişler. Evet. Bu Kadir Gecesi ile ilgili kısa bir e, bilgilerdir. Şimdi gelelim kısa bir şerhine. Kısa bir şerhine ondan sonra detayına girerim. Önce yürçu inne enzelnahu fe leyletil kadir. Biz Kadir Gecesi'nde Kur'an indirdik. Sonra soruyor Allah Teala azamet babından "Ve ma edrake ma Bilir misin Leyletül Kadir nedir?" Sonra cevap veriyor Allah Teala, durleyecekdir, hayrolun min elfişer, kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, bin aydan daha hayırlıdır. Tetenzelümlaikat ve ruh onun içinde Rabbimden her şeyden her şeyden her şeyden Ruh şeyden her şeyden her şeyden her şeyden her şeyden her şeyden her her şeyden her şeyden her şeyden her şeyden o gece selamettir müminlere, melekler de selam verir, selamettir müminlere gelmez, hatta mطلع fecir, fecir çıkana kadar. Evet arkadaşlar, şimdi Kadir gecesi bu kısaca anlamıdır. Bir de biz gelelim biraz daha detaylı olarak içine girerim, içinden hikmetler, delaletler, püf noktaları, bazı şeyleri daha fazla açıklamak e, istiyoruz. Şimdi Kadir Gecesi'ni şerh etmeden önce eee besmele'ye de bir ince, hafifçe bir göz atarım. Aslında alimler eee istiazeden besmele'yi her zaman mufessirler e, Fatiha surasından iç başlandılar şerh ederler. Biz de şimdi burada kısacası aktaralım bu tefsir e, zengin olsun. O da nedir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bu nedir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kısacası anlamı شيطان الرجيم ile Allah'ın rahmetinden kavulan şeytandan Allah'a sığınırım Anlamı budur. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce bunu deriz. Bir e, diğer ayette Allah subhanehu teala ne diyor? ''Khuz al-afwa ve emur bil-ma'rufi ve arız an-ı cahilin.'' ''Ve imma yenzeğenneke mineşşeytâni nazgûn fâstehidh billâhi innâ huve s-semî'ul alim.'' Diyor ki, cahillerden, cahilleri affed. ''Ve emur bil-ğurf ve arız an-ı cahilinlerden...'' ''Affedici ol, cahillerden nüştevir, tartışmaya geçir orada?'' Eğer şeytan sana gelse, cin besletse, etki tepki babinden, her ne babdancaysa, diyor Allah Teala emir Resuluna: "Feşteiz billah." Allah'a sığın. İnnehu semi'un alim. O işitendir, bilendir. En iyi bilendir. Bir diyet diğer ayette diyor ki: "Edfa billeti hiye ahsan." Seyyate, "Nahnu a'lemu bima yusifun." Yani her zaman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 Emezet-i şeyatından, vesvesesinden sığınırım. Ve auzu bike Rabb'i an yahzurun. Sana da sığınırım eğer bizim yanımıza cesseler. Bir diğer ayette de Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: İtf' billeti, itf' billeti ehsen. Fe izel lzi beyneke ve beynehu adavetun, keannehu veliyyun bir tane seninle kötülük yaparsa, düşmanlık yapırsa, eylikten ona karşılık versen, o senin dostun olur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 sen hayırlı kulusun, salih kullarındansın, sen Resulullah'ın çizgisindesin sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ayette ediyor ki وَاِمَّا min مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ Şeytan sana geldi bir vasvasa, bir şey yaptı. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ وَالسَّمِعُ الْعَلِيمُ Allah'a sığın, o işiter ve bilendir. Bu üç ayetlerde Allah subhana ve teala Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki düşman kimdir? İblis. Şeytan düşman şeytandır. Ondan çime sığınasın Allah subhanehu wa Sonra ne diyor Allah Teala subhanahu teala bir ayette? <Sessizlik> ya beni Adem ey adam oğulları, la şeytanu. Şeytan sizi yoldan çıkartmasın, fitneye sokmasın. Keme akhraja abawaykum min el cenne. Sizin ana babanızı cennetten çıkarttığı gibi. Uyandırıyor bizi. Bir diğer ayette de inne şeytanu lekum adu. Şeytan size Düşmandır, fettahıdu, ađıwan. İnne ma yedğe hizbhu li li li min açhabı səyir. Şeytan istirse siz neden alacaksınız? E, Ataş ehlin Ataş ehlinden alacaksınız on kendisiyle beraber. Bir de şeytan Hazret Adamı e, yaratırken. Allahü Teala süjdye yapmadı Allah Teala onun maturud yaptı. Cim nedir maturud Allah'ın rahmetinden kaldığını. orada ne dedi Rabbı alemine dedi. Fabi ezzet, fabi ezzetik ala güvynnem ajmain. İlla ibadetk minhumu salihin. İlla ibadetk minhumu müklesin. Dedi senin ezzetine yemin olsun ey Rabbim dedi. Hepsini yoldan çıkaracağım. İlla ikhlaslı kullarına olarak sözüm geçmez. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu taala yine diyor ki bir ayette fe iza qara'tel qur'ane qur'an okurcan festaiz billahi minesh şeytanir recim Kur'an okurcan Allah'a sığın. İnnehu leysa lehu sultanan alellezina amenu ve ale rabbihim yetevekkelun Sığın Allah'a. Kim Allah'a hakkıyla sığınırsa, Allah'a tevekkül ederse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 bu da imanı. Bu iman olduğunda dilinle de ikrar edeceksin. Ne diyeceksin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم olan şeytandan melun olan şeytandan Rabbim سؤالي. Bunu dedin ne olur? Şeytan artık sana işleyemez. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim okurçan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 namazını kılardır. tekbir getirdir. subhaneke okurdur. eee duası sonra derdi auzu billahi's semi'il al alim min'eş şeytanir min hemzi min hamzihi ve nefhihi ve wanfhi, İmam Tirmizi e, şey e, Tirmizi Haric 4 ehli sünnet şey bunu Abu Davud e, e, Buhari Müslim ve bunu ne yapıyorlar ee, rivayet ediyorlar, sahih bir sannetler. Ağoodu bilaah al-ısimiğ Allah, Allah'a sanırım şeytan rejimden çimden. Mine semiğ al-ılim, eşiten ve gören al bilen, eşiten ve bilen. Mine şeytan rejim, min hem, hem, hemzehi, hemzehi, hems nedir?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 şeytanlandır. Bir rivayette de eee Mace'de geçtiği gibi Allahumme inni auzu bika min'eş şeytanir mine recim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normalde dermiş. Elâ All Allahum sena sığınırım şeytanir recimden. Ve hemsehi ve nefhi ve nefsi. Evet. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim okurcan أعوذ بالله من الشيطان diyeriz. Bu nedir? Her Kur'an okuyundak bunu dememiz lazım. Bazı alimler diyorlar ki bu e, e, demesi e, vaciptir. Bir kısmı diyor mustahaptır. Her çeşit delili var ama zahir olan e, imamların sözünden, dört imamada e, baksak, cumhur ulemanın mustahaptır. Demesen olur.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 e, i̇yidir seni Allah yaratmış. Onu Allah yaratmış. Bunu ba baban sebep olmuş. Onu da Allah yaratmış. Seni de Allah yaratmış. E Allah Teala'yın kim yaratmış? Orada Resulullah diyor hemen bunu diğeri de gelen gelende size selamunu a'udu billahi meşgiddar edeyim. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakar içi tane tartışıyorlar. Birçi çok böyle hayacanlanmış yüzü kıpkırmızı olmuş. Ataş gibi yanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ben bir laf biliyorum. E, bu Söylese bu saçınlaşır. O da nedir? Auzu billahi mineş şeytanir desin. İşte bu nedir? Auzu billahi mineş şeytanir bu yerlerde kullanılır. Şimdi e, anlamı bu cennelde dedik anlamı nedir? Auzu nedir? Auzu yani sığınırım. Auzu sığınırım. Kime sığınırsın? Allah'tan başka şeytanı hiçbir şey engelleyemez. Şimdi sen savaşa gitsin silahına sarılırsın. Ha silahın olmasa sen hiçbir hiçsin savaşta. Gücünü bir mümin cucunu savaşta Allah'tan sonra silahından alır. Silahsız olsa savaşa çıkabilir mi? Dev, dev adam olsan silahsız sen bir hiçsin savaşta. Silah konuşur. Onun için âud e, e nedir? Sığınmaktır.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 ne yaptı? Kendine tabi etti. Bir çere olara ne değildir? Şeytan diyilir. Şeytan nedir? Pehlavan gibi. Yani böyle çok kurnaz, çok şatandan alınmış Arapçada. Yani felsefe, şeytan, e, u, o, o, dolandırıcı vesaire bu kelimelerin anlamını diyebiliriz taşır şeytan. Ondan dolayı şeytan nedir? Bütün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 bu. Çünkü Allah diyor ki Celle, bizim cin. Cin için ve Celle, bizim için çok önemli olan şey bu. Çünkü Allah Azze ve Celle, bizim için çok önemli ve Celle, bizim için çok önemli olan şey için çok için çok önemli çok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 Rejim Arapça mercum. Mercum neden alınmış? Nasıl bir taneni rejim yapıyorsun, taşlıyorsun? He? Yani kavulan. Herden kavulmuş. Bütün herden kavulmuş şeytan. E, yani hiç her ona işlemez. Bitmiş işi şeytan. Artık pileti kesilmiş one way. Tek, tek taraflı cehennemdir. Onu şeytan da iyi biliyor. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ dunya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 Birçok hadiste aynen bu rucum meselesi geçiyor. Rucum ne nedir? Mercümdür. Allah'ın rahmetinden kavulmuştur. Evet bu da auzu billahi essemiul alim min Bunu e, namazda da okuruz. Namazda da okunur bu. Nerede okunur? Eee cumhura göre namazda sadece birinci rüc'ette Fatiha'da okunur. Yani Subhanakadın sonra diye sen Aüdu bİllah al-Sami al-Alī min al-Shaytan Çünkü bu husun Müslüman bu zikr olmuş bakabiliriz orada dönebiliriz. Orada ne diyor? Kaç tane rivayet var? En kısası Aüdu bİllah min al-Shaytan Sonra Aüdu bİllah al-Sami al-Alī min al-Shaytan al-Rajim. Sonra Aüdu bİllah al-Sami al-Alī min al-Shaytan al ve nef ve nef ki. hepsi rivayetler. Sahiptir. Bular hepsini okuyabilirsin.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 Şeytan tam bizden uzak olur. Aüzubillahi tamamlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an dedik 114 suradır. 113 suranın başında Bismillah başlıyor. Sadece Baraat surası o besmeleyle ile başlamıyor. İşte onun için e, Kur'an içi şey Besmele ihtilaf etmişler. Bazı alimler demişler suradandır. Bazı demişler suradan değil.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 ee, bazı sahabeler mesela e, de, ne kıl var bulardan gelmiş. Bazı tabiilerden, alimlerden var. Böyle demişler. Bunların da delilleri var. Burası yeri değil. Bir kısmı da alimler demişler cehr olunmaz besmele. Mesela ayette e, imam okurken cehr etmez besmeleyi. Direkt elhamdülü okur. Besmeleyi içten okur. Bunun da mezhebi e, dört halife vesaire e, alimler var. E, bunu da ne yapmışlar?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 Öz adıdır. Allahu u Teala öz adıdır. Eskiden İslam'dan önce her dilde bir ad verilmiştir. İlah. İlah nedir? Mesela e, Kürtçe, Farsça, Huvah. Türkçe, Tanrı. E, İngilizce, Gad. Vesaire. Bütün, bütün dillerde bir ilaha. İlah nedir? Yani ona ibadet olunan cüclü bir e, tanrıya bu söylenir.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 Allah adını çıkartsılar. Onlar da nereden aldılar bu cünü, cüccelerini? Tebbi şeytandan. Allah Subhanahu teala ayette geçirdiği "Huvallahu" dedi. "Huvallahu." "Hu" Huva, o Allah'tır. Dedi. Hangi Allah'tır diyor? Şura açılıyor. "Ellahi ilahe illa hu. Alimul gaybi veş şehade ve hu'rrahmanur rahim." Alimul gaybtır. Şehadeti bilir, gaybi bilir. Hu'rrahmanur rahim. Sonra devam ediyor. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ الْجَبَّارِ ve Vesaire. Gidiyor ayet. Bu ne demektir? Bu Allahu u Teala'nın ismidir. Tabi bu arada hu, bazı fırkalar hu hu hu çekeller, hu Allah diyor bu ayette, hu Allah'ın isimlerinden değil. Hu aslan isim olamaz. Çünkü Arapçayı bilen hu'ya isim vermez. Hu işaret ismidir. Onun için... Ee, hu diyenler Allah'ın ismidir. çağırıyorlar hu hu hu sanki Allah-u bir saygısızlıktır saygısızlık yapıyorlar. Yani hu hu hu ne demektir ya? Onun için hu hiçbir rivayet sahih rivayette Allah'ın ismin ne sıfatıdır ne ismidir. Bunu hiçbir alim söylememiş hiçbir ne dört imam ve hiçbir muteber alim söylememiş. Ama bazı cemaatler Allah olara da bize de doğru yolu göstersin hidayet versin buları hoşlarına bir denesi gitmiş salih bir insan belki gitmiş öyle demiş millette de bu salihdir diye uymuş ama bunu bir uyanlar bir araştırsalar hakikaten bakallar senedi yoktur yoksa biz senedi var ise niye demiyoruz biz de onlar gibi belki daha fazla Allahu Teala'yı seviyoruz evet Allahu Teala'nın bismillah budur rahmanir rahim nedir rahman ve rahim bu çi isim e çi sıfattır Allahu Teala'nın isimlerinden hem isimleridir hem sifatlarıdır. Bu da ne sifatından alınmış? E neden işte rahmetten alınmış bu? Rahman ve Rahim. Rahman Allah'ın hasadıdır. Hiç kimseye verilmez bu. Rahim olabilir. E, e, diyor ki size bir peygamber gönderdim. Ra'ufur Rahim'dir. Ben diyorum bu çok Rahim'dir. Olabilir. Ama Rahman Allah'ın hasadıdır. Kimseye verilmez. Onun için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 Rahman, e, Ceneldir, Rahim, Has, Allahu Subhanehu Teala dir. Evet, bu da nedir? Şimdi e, Bismillah'ten ilgili. Bismillah'ı bitirmeden önce bazı meseleler var, notlar. Onu da Bismillah'ten ilgili işleyelim. Ondan sonra geçerim. Dedik, Bismillah namazda cehri, e, racih olan söylenilmez. Gizli söylenir. Evet, e, hayızlı ve cenabetli olan Bismillah'i zikredebilir, evet zikredebilir bir mahsuru yoktur. Yani Bismillah diyebilir. Yani kapını açarçan Bismillah, yemek yerken Bismillah, ister cunup olsun, ister e, hayızlı olsun, bunun bir mahsuru yoktur. Bismillah diyebilir. Evet, ondan sonra e, Bismillah'le ilgili, Bismillah nerede zikrolunur? E, ebdeste. Ebdesin başında Bismillah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 Bismillahirrahmanirrahim hiçbir yerde söylenilmez. Sadece kuran içeriğimi okur okurken bunu deriz. Yende buna kıyasen alimler demiş bir tane vaaz veriyorsa Bismillahirrahmanirrahim sözünü açığlayabilir. Onun haricinde Bismillahirrahmanirrahim hiç kullanılmaz. Onun için ebdest yaparken Bismillahirrahmanirrahim demezsin. Hadiste geçtiği gibi Bismillah dersin. Yemek yerken demezsin Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yerken Bismillah değersin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Ya gulam sen ve kul bi yeminike ve kul min meyelike Ey çocuk dedi, Bismillah diye sağ alinle ye ve önündekinden ye. Diyebilirdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya gulam kul Bismillahirrahmanirrahim ve kul bi yeminika Demedi ama. Onun için Bismillah K koyunu Hayvanı keserken ne dersin Bismillah diyemezsin Bismillah çünkü Allah Teala diyor Feth Kurusma aleyhi İsmi Allah'ın ismini deyin Bismillah dersin Oku atar avunu avını uğraçan Bismillah dersin ee, e, Bütün e, şey bir tane sene et getirdi bilmiyorsun bu ner nereden gelmiş yani söylemiş mi söylememiş mi sen ne yaparsın?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 Battaniyenin altında birbirlerine yaklaşırken ne diye ne diyeler her kitisi de Bismillah he Allah'ım mı Bismillah allah'ıncennniine şeytan ve cenni bir şeytanın bizi şeytandan kuru ve bize verdiğin bu ilişkiden sonra verdiğin nesli de şeytandan kurur e, namazda e, e, ayetlerde de geçeceksin va savaşa başladım Bismillah dersin e, e, korktun Bismillah dersin vesaire. Bunlar hepsi nedir? Bismillah. Bismillah çok önemli meseledir. Evet. Şimdi gelelim Kadir Gecesi'ne. Leyletul Kadri. Şimdi bu sura dedik tevkifidir. Leyletul Kadir surası e, tevkiften söylenmiş Leyletul Kadri. De rinna enzelnahu şimdi ayetleri açıklayacağız teker teker inşallah. De rinna enzelnahu fi leyletil kadri. İn biz. Enzelnahu endirdik. Hu ha burada Kur'an'ı indirdik. Fi leyletil kadri. Kadir gecesinde indirdik. Burada ha he, he çelimesi Kur'an'a dönüyor. Aslında ee, Arapça edebiyetinde önce desin Kur'an-ı sonra desin bu Kur'an içeriğini indirdik. Ama Arab edebiyetinde bu kısa yoldan kesmek için edebiyetin neydir? Zirvetidir. Araplar bunu böyle kabul ediyorlar. Edebiyetin neydir bu? Zirvetidir. Ne diyor? İnna enzelnahu İnna biz indirdik. Nerede indirdik? ile kadir. Burada Allah Teala demiyor ben indirdim. Ne diyor? Biz indirdik. Bu biz kelimesi, ben kelimesi Allah bazı ayetlerde kullanır ben bazı ayetlerde biz. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı mesela bir ayette ne diyor? Nehnu. İnna nehnu nezzelne zikra ve inna lehu hafizun. Biz Kur'an-ı Kerim'i zikri indirdik. Biz de onu hafız ederiz. Sonra bir yerde diyor, اِنَّا نَحْنُ نُحْيُّ الْمَوْتَ Biz ölüleri diriltiriz. Bazı rivayetlerde ne diyor, اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي وَاَقْمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Taha surasında mesela. Burada nedir? Azamat. Burada zamiri, nehnu, azamat. Yani kral derken, kral ne der? Kral diyor emrimiz verdik. Anlatabildim mi? Emrimiz yani azamat. Yani ben ve teşkilatim benim arkamda olan bütün bana tabi olanlar benim emrimdediler. Onun için biz verdik. Ama kızarken ben verdim der Kral Ben verdim yerine göre olur, yerine göre biz olur. allah Teala de burada ben derken azamat. Buna zamirul azama diller. Nedir? Azamat. Azamat zamiridir on üç Allah Teala diyor inna biz indirdik diyor azamat zamiridir bu e, Kur'an Kerim'de kullanılır bazı yerde olmaz desin Allah Teala e, biz Allah e, biz Allah'ız haşa kefedür in innei en Allah orada mecbur Lugat gereği böyle olur yani kısacası burada çokunluk demesi allah Teala'nın ta'zim babındandır. Heybet babındandır. Evet. Sonra burada diyor اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا Biz indirdik. اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ Kur'an'ı indirdik yani. O ha' Arapçada zamir e, mef'ulun biridir. O da neye aittir? Kur'an-ı Şerim'e. Kur'an-ı önceden dedik zikrolmamış ama bu Belagat dilinden e, belagattır. Belagatin edebiyetin yüksekliği. Sonra ne diyor Allah Subhanahu ve teala? İnna anzelnahu, Yani biz indirdik, başladık. fi leyletil kadir. Kadir gecesinde indirdik. Yani şimdi bizi Allah Subhanahu ve teala haber veriyor. Diyor, biz indirdik Kur'an'ı kadir gecesinde. Kadir gecesi nedir? Tabii cevap veriyor. Ama bir Kadir gecesine biz bakarım. Kadir gecesi ne zamandır? İcma olmuş Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Hiçbir ayda değil. Ramazan ayındadır. Bunun üzerine icma var. Buna da şahittir? Bakara surası 185. Allah subhane ve teala şöyle buyuruyor. Şehr-ü Ramazanen lezi unzile fihil Kur'an Huden linnâsi <Sessizlik> ve beyinâtim minel huda vel furqân Şehrü Ramazan'ın indiği ay. Ramazan ayında Kur'an indi. Sonra ne diyor? İnna enzelnahu fi Leyletil kadri. İşte Kadir gecesi de demek ki Ramazan ayındadır. Ramazan ayındadır. Sonra ne diyor Allah Subhana wa taala? Bazıları bazı alimlerimiz maalesef zayıf hadisin peşinde koşur. Doğru hadisleri bırakıyorlar, diyorlar Şaban'ın yarısında Kur'an inmiş. Ne Şaban yarısında hiçbir şey yoktur. Hiçbir hadis sahih yoktur. Şaban'ın ayında e, Kur'an indi ve orada ameller dağıtılır. Bu hepsi yani çok şiddetli zayıftır yani uyduruk hadistir. Yani bu biz çeyfimizden demiyoruz uyduruktur. Bazı insanlar bize diyorlar ki siz işinize gelmedi hadisi diyorsunuz zayıftır uyduruktur. Yo, biz de sizin gibi Allah'ı seviyoruz, Resulullah'ı seviyoruz, onun sünnetiyle amel ediyoruz. Ama biz hakiki sünnetiyle amel etmek istiyoruz. Onun için biz demiyoruz işimize geldin demiyoruz. Eski alimler demişler bunu. Senin itibar verdiğin İmam Nebevidir İbn Hacer'dir Vesayle senin itibar verdiğin mezhep alimleri buna zayıf demiş. Yani hadis ehli ehli buna demiştir. Onun için eee Şaban ayının hiçbir fazileti yoktur bu konuda. Şaban ayında yarı Şaban'da hiçbir ne eee aslında Kadir gecesinde makadir geleceğiz ona Kadir gecesinde dağıtılır. Yarı Şaban'da Şahbenin ortasında öyle bir şey yoktur ama maalesef bunu bunu amel ediyorlar. Bu da e, e, caiz değil. Evet. İnne enzelnehu fi leyletil kadir. Leyletil kadir nedir? Burada alimler diyorlar kim anlamı var? Kadir nedir? Kadirlidir diyoruz. Yani şereflidir. Bunu ne için değilir? Bunu bir tane azim bir şerefi var. Azamatlıdır. Kadri çok yükseydir. Ne deriz? çok kadirli, çok muhteşemdir deriz. Onun için bu geceye ne demişler? Kadir gecesi demişler. Ne için çok muhteşemdir, kadirlidir? Çünkü bu gecede ne olmuş? Ayet-i Kerim'e inmiş, e, Kur'an-ı Kerim inmiştir. Evet, onun için ne demişler? Kadir gecesidir. Leyletul ül Kadri, Kadir gecesidir. Şimdi, bazı alimlerde ne diyorlar? Diğer görüş, e, ayette Duhan ayetinde ne diyor? İnna enzelnahu fi lailetin mubarekatin biz onu bir mubarek göcelenir. İnsa konna mündirin biz uyarıziz. Fihah yıfarku kül amr hakim. Her şey orada haktan batıl Aylin. Dukan sayısı üç dört. Bu deneye da delalat eder. Bu gece bir kadirlidir, azimdir, şereflidir. Bir başka e, görüşte. Alimler diyorlar, ki niye Kadir cezasıdır? Tekdirden alınmış, kaderden alınmış. Nedir bu? Yani her şeyin bir senelik erzaklar, hayatlar, bilgiler hepsi Allah subhanehu teala o gelecek seni o gece dağıtır. Buna ne diyorlar? Kadir diyorlar. Ve ma edrake ma yevmud thumma ma edrake ma yevmud din. Burada ayette geçtiğimiz, El haqatu ve ma adrake mal haqa. El qari'atu ve ma adrake mal qari'a. Bu hepsi nedir? Ta'zimdir. Kadrini yükseltmek için Allah Teala buna diyor. Onun için diyor, İnne zennahu fi leyletil kadri ve ma adrake ma leyletil kadri. Ve ma adrake ma leyletil kadri. Leyletil kadri'nin şe'nini, azametini, şerefini ne yapıyor? Yüceltiyor. Sonra Allah Subhanahu Teala kendisi cevap veriyor. Diyor ki, Leyletil kadri khayrun min elfi şer bin aydan daha hayırlidir. Ne? Kadir Gecesi. Bu da nedir? Hem istifhami cevaptır. Nedir? Leyletül Kadir bin aydan daha hayırlidir. Bin ayın neyinden? Bin ayın ibadetinden daha hayırlidir. Bin ayın ibadetinden daha nedir? Hayırlidir. Yani sen bin ay ibadet etsen, bir de Kadir Gecesi'nde ibadet etsen, bu Kadir Gecesi'nin ibadeti daha nedir? Keyirlidir. Kadir Gecesi'nin ibadeti daha keyirlidir. Yani, subhanallah, bin, bin ayı çarp attuza, yani sülalenin bile ömrü yetmez. Sen nerede bunu, bu ömür var sende? Allah Teala demek ki bir avantaj vermiş bize. O da nedir? İşte bu aydadır. Onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor قَدْ جَاءَكُمْ Ramazan. رَمَضَان Ramazan ayı geldi. شَهْرٌ mübarekun. Bu ay mübarektir. Üzerinize oruç, ferz olundur. Cennetin kapısı açılır ve cehennemin kapısı kapalır ve şeytanlar zincire vurulur. Ve o gecede bir gece var. Bin aydan daha hayırlidir. O gecenin hayırinden mahrum olan hayırden mahrum olmuştur bu da ne saide sonra ne diyor bu geceyi men kamelayle tul kadri imanan ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min bu gece bu gecede bir dene imanan ve ihtisaben imanan ve ihtisaben yani inanıyor bu gecenin faziletine ve kadrine onu oruç oldu, ihlasla Allahu Teala için sadece ne olur geçmiş günahları affolunur bin geceden daha nedir Hayırlidir. Evet şimdi e, burada böyle oluyor. Ondan sonra İnne enzelnahu fî laylät kadî ve mâ edrâke mâ laylät kadî leyletu hayrun min Bu üçüncü ayet. E, sonra ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Tetenazzalu'l melâiketu ve'r rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli amr. İmanla ve ihtisapla ne yapacaksın, iman edeceksin Allah rızası için oruç olsan geçmiş günahların kalır. Hangi gecede? Bu gecede ki neye iman ediyorsun? Bu gecede melekler iner. Tetenezzelul melaikatu. Allah Teala Resulullah'ın biraz önce okuduğumuz hadiste ne diyor? Cennetin kapısı açılır. Cehennemin kapısı kapalır. Şeytanlar marid, azgın şeytanlar zincire vurulur. Ne demektir bu? Yani bol bol sürüden he, tabur tabur yani e, e, asker taburu gibi askerin böyle piyadeler var böyle geliyorlar melekler ordu ordu geliyor nereye? Yer üzerinde dağılıyor. Her sokakta, her camide, her evde ibadet var ise orada melekler dolaşıyor. Meleklerin dolaşı ne, demek, de, ne demektir? O melekler dua ediyorlar, e, istiğfar ediyorlar, yer üzerini melek kablar Kedir Gecesi'nde. O melekler ne melekedir? Her meleki, bereket meleki, rahmet melekedir. Onun için bir ev mahrum oldu melekin girilmesine. Aha, o ev herden Resulullah'ın dediği gibi ne olmuş? Bir evde televizyon oldu eve melek girmez. Bir evde fotoğraf oldu resim asılmış duvarı eve melek girmez. Bir evde çöpek oldu eve melek girmez. Bunlar diğer hadislerde açılmışlar. Bir evin ehli yatmış ibadet etmiyor eve melek girmez. Bu geceyi neyle yapacaksın? Bu gece melekler inmişken fırsanttır. Gecemizi, ibadetimizi ne yapacağız? Canlandıracağız. Hatta melekler her yerde rahmet olsun bizim için o gece. Bin gece, bin ay ibadet etsen, o geceyi hakkıyla ibadet etsen o binayı eşittir. Ki sen yetmiş sene, 80 sene yaşıyorsun. Evet meleklerine meleklerin de başı semboliçimdir ruh aleyhisselam. O da nedir Cibril aleyhisselamdır. Tabi ihtilaf etmiş alimler bu konuda. Ama racih olan racih olan ruh Cibril aleyhisselamdır. Bazı demiş başka bir meleklerdir vesaire. Olar kavullar zayıftır. Ama racih olan ehli sünnette ruh Cibril aleyhisselamdır. Cibril aleyhisselam niye Rahmetin ta kendisidir. Çünkü Cibril aleyhisselam Allah'tan kulların arasında nedir? Vasitedir. Ne de Allah'ın emrini getirmekte. Ama kuldan Allah'ın arasında vasıta yoktur. Ne Cibril var, ne peygamber var, ne şeyh var, ne evliya Allah var. Kim var? فَاِذَا سَعَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي Kullarım beni sorsa senden فَاِنِّي <gülüyor> قَر۪يب ben yahkum ulara şah damarlarını uci bu davata da'i iza da'a ben onu cevaben eder. Başka ayetlerde soruyorlar ve iza ve ve hayz hay nedir kulhu nedir her şeyde Resulullah tebliğ ama Allah'tan kul arasında ne var? Ondan dolayı Cibril aleyhisselam kinayettir. Neye? Kinayettir. Cibril aleyhisselam kinayettir e, khere, rahmete. Çünkü rahmet getir Allah'tan. Ümmeti şirkten, dalaletten cehennemden kurtarıyor Cibril aleyhisselam. Tevrat, İncil, bütün peygamberlere kim vahiyyatırdı Allah'tan? Yol gösterdi Cibril aleyhisselam. Onun için Resulullah gitse de Cibril aleyhisselam Kadir gecelerinde demek ki iniyor. Nereye iniyor? Yer üzerine. Onun için sen istemez misin Cibri'l Aleyhisselam'ı e, şey yapacaksın e, bu nimetinden faydalanacaksın. Evet. İşte bu da nedir? allah Subhanahu Taala'nın izniyle melekler iner. Yer üzerinde e, ne yaparlar? Bunlar rahmet dağıtırlar, bereket dağıtırlar. Evet. Ondan sonra Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Bi izni rabbihim. Ha? Bi izni rabbihim. Allah'ın izniyle tebiyen eller. Min kulli amrim. Min kulli amr. Her emr. Min kulli amr ne demektir? Min kulli amr. Çünkü Allah subhanehu ve teala amr nedir? Allah'ın iznidir. Allah'ın bi izni rabbihim dedi Allah'ın izniden. Burada izin kavni var. Allah bunu izin vermiş. Bu da çiğe kısmı olur. Kavni ve izin şer'i var. İzin kavni Allah'ın her şey izni dondur. İzin de şer'i nedir? Ayette şurata geçtirici gibi şera'u lehum mined dini ma lem bihi Allah Ondan dolayı Allah'a allah, allah Teala şeriatta bir şeye izin vermemişse ha? O nedir? Cayız değil. Ondan dolayı kader meselesi nedir? Allahu u Teala'nın izniyle oluyor. Onun için min kulli emr allah Teala'nın tekdiri ilendir. Emr burada kadere kinayettir. Demek ki emir kinayettir kadere. Melekler ener, rahmet melekleri o gece ne olur? Makadir olur, tekdir edilir. insan oğlunun neyi? Rızkı, hayatı, eceli vs. Bu da bir Allahu Teala insanları yaratmadan önce levh-i mahfuzda tekdir etmiş. Bir de senelik var tertip, rızık dağıtma, bir de cünlük var. Evet, bunları allah Teala tekdir etmiştir. Bu kadar babında bunu işlemiştik biz. Evet, şimdi diyor ki, Bi izni rabbihim min kulli amr. Her amırdan. Amır dediğin nedir? işte budur. Her amır yazılmış. Sonra selamun hiye. Selamun hiye. Bu bir haberdir. Bu gece selamettir. Allah Teala ismi selamdır. Cennet ehlin selamdır. Musulmanların selamdır. Selamun hiye. Selamun hiye. Hatta matla'il fecir. Salamdır üzerlerine. Kimin üzerine salamdır leylat Kadir Gecesi? Her insanın hayır. leylat Kadir Gecesi içki de içiliyor, zine de yapılıyor. Ama kimi için salamdır? Çünkü bu melekler dedik ibadet olan yere girerler. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kim de Kadir Gecesi'ni ihya etti imanen ve ihtisaben? İman edip ihtisap Allah rızası ihtisada ne olur? Gafara lehu ma bir. Geçmiş günahları af olur. Onu için nedir? Selamdır işte. Hatta matla el fecir nedir? Fecir çıkana kadar. Fecir nedir? İmsak saatine kadar. İmsak saatine kadar Allah azan dedi Allahu Ekber melekler hepsi o gece çekilir giderler bir de Allahu Teala'nın indine. İşte bu nedir? Bu geceyi ihya edeceğiz. Neyle ihya edeceğiz? Kadir gecesini. Neyle ihya edeceğiz? İşte bu bu meleklerin rahmetinden e, e, mahrum kalmayalım. Biz Kadir gecesini ihya edeceğiz. İşte selamun hiye hattâ matla'il fecir. Salam verirler. Selamettir, kirdir, berekettir. Kime? Meleklerden cami ehline ibadet eden, camide zikir yapıyor, dua yapıyor, Kur'an okuyor, istiğfar ediyor... Ee, evde çoluk çocuk oturmuşlar her birisi bir çoşuna bir Kur'an okuyor e ne güzel işte melekler dolaşıyorlar ortada salam veriyorlar dua ediyorlar bin senelik muvafakat etsek bu geceyi ihya etsek bin senelik bin aylık ibadet olur hatta matla al fecir fecire kadar, çıkana kadardır. evet şimdi bu burada nedir nedir bu burada bitti ama bir şey kaldı. İçi şey var burada. Birincisi Kadir gecesi e, hangi gecedir? Biz dedik Kadir gecesi muhakkak Ramazan'dadır. Ama Ramazan'da nerededir? Bunun üzerine alimler ihlaf ettiler. Çünkü rivayetler bu konuda nedir? Muhteliftiler. Muhteliftiler. Evet Kadir gecesi he, bir de ee, Kur'an-ı nasıl indi? Bu içerisinde de vurgu yapacağız. Önce Kadir Gecesi'ni nerededir? Kadir Gecesi hangi ay e, e, Ramazan'ın hangi günündedir? Burada ihtilaflı konular var. Racih olan, racih olan 10 son gündedir. 10 son günün gününde de tek günlerindedir. Yani 21, 23, 25, 27, 29. 21, 23, 25, 27, 29 bu beş günün içindedir. Bu beş günün içindedir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe diyor ki radıyallahu anha on son günde Resulullah kolunu vardır ibadete kesilirdir, çoluk çocukundan vazgeçerdir hanımlarından. Ne o da bir çadır camide hati o bile gelmezdir, itikaf ederdir. İşte itikaf Sünneti de buradan çıkmıştır. Ondan dolayı Kadir Gecesi bu on son gündedir. Onun için Resulullah bu on son günü itikaf etmiş ve ihya etmiştir. Bu on son günü. İhya nedir? Yani canlandırmıştır. İbadetten onu canlandırmıştır. Onun için bu on son günü biz muhafaza edeceğiz. Bu on son günün içindedir. Allah-u Teala de hangi günde olduğu, hatta bizi bereketi bu on son günün bizi kapsasın. Yani eğer bilseydik biz bir gündedir, ne olurdu? O günü ibadet ederdik, o bir günleri tembellik yapardık. Demek ki Allah bizim faydamızdandır, lehimizdendir, o günü gizlemiş, ne olmuş? Gizlemiş bunu, ne olmuş? Hatta biz o on son günde, on son günü hepsini amel eder. Bazı rivayetlerde, bazı sahabeden var, cinim yedi diyorlar. Evet, 27 olabilir. Ama alimlerin racih görüşleri ehli sünnetin demişler Leyletül Kadir değişir mi yoksa tek bir gündedir? Racih olan değişir. Bazen 25 olur, bazen 27, 29, bazen 23, bazen 21. Ama çok olduğunda yeni 25'tedir, yeni 27'dir, yeni 29'dadır. Tabi bunları neler, nereden getirdiler? İhtihad ettiler. Hayır. Bunlar hepsi hadisler var. Biz bu hadislere girmeyelim. Cereç yoktur. Bu hadisleri ben bazıını e, Kadir Gecesi ile ilgili sorularda cevapladım. Bir de bu ders uzamasın yani tefsir. E, buna cereç yoktur ama racih olan dinimiz bizim alimlerimizden zincirleme Resulullah'a dayanarak geldiğinde bu Kadir Gecesi e, on son günün tek günlerindedir. Onun için Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu geceyi kim iman ederek kalksa cizlenmiş bir gece hatta on son, on gece yani bir gece için on misli ibadet ediyoruz. Nasıl bir hasenenin on e, ecri var? Bu da budur. Yani on, e, on bir gece için on gece ibadet ederek ne kadar e, güzel bir fazileti var bunun. Faziletli bir gecedir. Bir de kaldı şey e, bu gece nasıl bilinilir bu gezeni nasıl biz biliriz nasıl biz biz bu geceyi göreriz yani nasıl biliriz bir dene bu gece kadir gecesidir. tabi bu bu konuda Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem rivayetler var tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadir gecesine muvafakat etmiş sahabeler etmiş ve görmüşler. Bunu salih insanlar görmüştür. Kadir gecesini e, leylet Kadri e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste e, İmam Ahmedten rivayete diyor Kadir gecesi ne savuk olur ne sıcak. Ha? Sakin bir gece olur. Net bir gece olur. Çok sakin. Ha? Eee Asman, birçok bir çok zamanda asman da sakin olur böyle hissedersin bir sükunat var o gecede. Havası ne sıcak ne serin. İster yaz olsun ister kış olsun yani bir mutedil bir havada olur. Sabahsı da yani Kadir gecesinin sabahsı gün ışığı parlamaz diyor. Yani gün ışığına bakıyoruz biz parıldıyor böyle gözümüzden bakamayız. O zaman böyle sakin olur parlamaz gün ışığı. Ee, ondan dolayı e, işte böyle biz anlarız Kadir Gecesi'ne muvafakat ettik. Bir de Kadir Gecesi'ne insan nasıl anlar muvafakat etmiş bu hissi bir meseledir arkadaşlar. Yani bir tane beni muz yememiş, muz yememiş hiç. Bana diyor muz yedin sen bu meyvanın tadı nasıldır Anlatmene Ben bunu anlatamam. Tat anlatılmaz. Bunu yiyeceksin, yaşayacaksın, anlatacaksın. Kadir gecesi de yaşayan anlar, manevi bir hayattır. Yaşayan öyle huzur bulur ki hisseder o geceyi hakikaten muvaffakat etmiştir. O geceyi arayan muhakkak bulur Allah'ın izniyle. O gece mübarek bir gecedir, o geceyi arayan muhakkak bulur. Ben daha o bir derslerde de bu geceyle ilgili hadisleri zikretmiştim. Yeter ki sen onu imanın ve ihtisaben. iman ve ihlastan. Araştır. İnan Allah'a. inan Rabbine. Ey Müslüman kardeş. Bu geceyi muvaffakat edeceksiniz. Ben demeyeceğim ben ettim. Riyababı ne girmesin. Alimlerimizden gördük biz. Bu geceyi nasıl anlattılar bize? Hocalarımız. İnan ki aynansın insan yaşayabilir. Bir deneyin. Deneyin. Ondan sonra Deyin hoca, doğru diyor. Bir deneyin, Kadir gecesini canı gönülden kalkın, deneyin ondan sonra bakarsınız. Bir de Hazret Aişe, validemiz radıyallahu anh'a soruyor ya Resulallah diyor, ben Kadir gecesine ferze den geldim, ne dua tavsiye edersin bana? Tabi bu çok güzel bir dua. Diyor ki ey Ayşe bu duaya sımsıkı sarıl Kadir gecesinde. Allahumme inneke afuun tuhibbu'l afve fa'fu anni. Rabbim sen affedicisin. Affetmeyi seversin affet ben. Bunu ezberleyelim arkadaşlar. Huşn-ı Müslim'de var bu. Dua zikir Ösün Müslim'de var bu. Bunu ezberleyelim. Allahumme inneke afuun tuhibbu'l afve fa'fu anni. Bunu Kadir gecesi her zaman dersin. Nasıl ya Allah ya Allah subhanallah subhanallah. Diyorsun, aynen bunu dersin. Muvafakat etsen, Allah seni affeder. Zaten bizim hedefimiz nedir? Allah affetmesi. Kıyamet gününde affetmesi nedir? Yani terazide günahların ağır başmış, salih amelin hafiftir. Allah desin silin bunun günahlarını. Affetti seni. Ne olursun? Razı olur senden. Aff niye affedirmeni? Razı olur menden. Razı sanılır olur? Ataştan kurtarırım, Ataştan kurtarsam ne olurum? Cennete girerim. İşte bitti, hayatın sonu. Bitti ebedi hayat cennet. Kurtardın. Demek ki bu duaya sarılacağız. Evet, bir de bitirmeden önce Kur'an içelim. Bu geze de indi. Nasıl indi yani? İşte İbn Abbas'tan bir rivayet gelerek İbn Abbas diyor ki, Kur'an içelim. Bu gecede levh-i mahfuz, levh-i mahfuz Allahu Teala'nın indindedir. Yanındadır. Levh-i mahfuz arş'tadır. Levh-i mahfuzdan nereye indi? Kur'an-ı Kerim Allah izin verdi, levh-i mahfuzdan indi dünya samasına. Dünya samasından da 23 senede peyder pey Resulullah'a indi. Niye indi? Bunu alimlerimiz açıklamış diğer meselelerde. Çünkü e, birden inseydi hem Resulullah ezberleyemezdi. Hem insanlara ağır gelirdir, peyderpey bazı meseleler, haramlar yavaş yavaş e, olmuş, ferzler yavaş yavaş olmuş vs. Allah'ın hikmeti gereği e, peyderpey indi 23 senede tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her Ramazan günü Kadir gecesi, on son günde de ve Kadir gecesi özellikle Cibril aleyhisselam'dan oturup Kur'an-ı Muzakere yaparmışlar, mukabele yaparmışlar. İşte bu ayetin yeri buradır dermişler. Bu ayet bundan sonra gelir Cibril Sen demiş. Bu suranın adı budur. Bu sura bundan bu suranın peşinden bu sure gelir. Şey günü e, Resulullah vefat ettiği sene iki sefer yaptılar. Neden? Çünkü Resulullah artık yolcudur. Nereye yolcudur? Rabbinin yanına. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim, elimizdeki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah Subhanehu Teala Kur'an-ı Kerim'i yaratmamış. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i konuşmuş, lafz etmiş. Yani kelam nedir? Kelem nedir? İnsan konuşur. Ama nasıl konuştu bizim gibi onu bilemeyiz. Çünkü bizde bir kaide var. Allah'a benzer bir şey yoktur. Ama Allah Teala konuşur. Hazreti Musa'dan konuşmuş. O Allah Teala Kur'an-ı Kerim benim kelamımdır. Kim dese Kur'an-ı Kerim yaratılmış. Bular nedir? Ehli sünnetin dışına çıkmışlar. Ehli sünnet bunları tekfir etmiştir. Kur'an mahluk değil, yaratılmış değil. Nedir? Kur'an-ı Kerim Allah Sübhanu Teala konuşmuş bunu. Cibril Aleyhisselam ehli sünnetin itikadına göre Cibril Aleyhisselam Allah Teala'dan duymuş. Ondan sonra Resulullah da cibilden duymuş. Sahabeler de Resulullah'tan duymuş. Bize böyle zincirleme duyurarak gelmiş. Ondan cözkülerde kalmış. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamidir. Allah indinden inmiş. Okuması tilaveti nedir? İbadettir. Evet. Bu da neyden ilgilidir arkadaşlar? Bu da Kadir Gecesi. Şu anda e, aklıma gelen Kadir Gecesi ile ilgili e, bu meseleler var. E, bunu da e, arkadaşın e, arzusuna e, doğru e, açıkladım. E, bi, ben hepsine ihat ettim mi? Hayır. Birçokü geçti benden. Ama ben şu anda aklıma gelenleri ayete bakarak aklıma gelenleri e, bu kaderini e, anlatabildim. Bu da bence bize lazım olan meselelerdir. Bunun datayı ilim ehline lazım olandır. Onu da yani insan en azından göre Arapça bilsin, bunu araştırsın. O da alimlerin e, görevidir. Bizim görevimiz bu ayeti anlayalım, bu mübarek geceyle amel edelim. Evet, Allah Subhanahu ve teala dilerim ki her musulmanı imanını en yüksekte yapsın, en zirvete çeksin. Her musulmanı Resulullah'ın sünnetine Yüzde yüz uysun, Resulullah'ın sünnetine sarılsın, bütün Musulmanların rehberi Kur'an ve sünnet olsun. Buların da anlaması bütün Müslümanlar, imamların, dört imam ve ona tabi olanların peşinden gitsiler. Bizim imanımız öyle güçlesin ki Kadir Gecesini 27'de değil 10 son günde arayanlardan etsin. Ondan dolayı bu on sonucunu ihyay, ibadetle ihya edenlerden için Bütün musulmanları muvaffak etsin. Bütün musulmanların yer üzerinde Allah yarva yardımcısı olsun. E, dalalet ehli, bid'at ehline de Allah hidayet versin. Günahçarlar musulmana Allah doğru yolu göstersin. Bu Ramazan, mübarek Ramazan ayı hürmetine onları affeylesin. Bütün musulmanları, müminleri, Çafirlerin üzerine e, muvaffak ve zaferli kılsın. kafirlerin ve din düşmanın elini, gücünü e, müminlerin üzerine Allah-u Teala'dan dileriz ki musallat etmesin. Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.